Bismihi Sübhaneh, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Sıddık Kardeşlerim, Bir sual, tevafukla bu keramet nasıl kat'i sabit oluyor? diye kardeşlerimizden birisinin sualine küçük bir cevaptır. El-Cevap, bir şeyde tevafuk olsa, küçük bir emare olur ki, onda bir kasıt var, rastgele bir tesadüf değil. Ve bilhassa bir tevafuk birkaç cihette olsa, o emare tam kuvvetleşir. Ve bilhassa yüz ihtimal içinde iki şeye mahsus ve o iki şey birbiriyle tam münasebettar olsa, o tevafuktan gelen işaret, sarih bir delalet hükmüne geçer ki, bir kast ve iradeyle ve bir maksat için o tevafuk olmuş, tesadüfün ihtimali yok. İşte bu meseleyi miraciye de aynen böyle oldu. 99 gün içinde yalnız leyle-i regaib ve leyle-i miraca yağmur ve rahmetin tevafuku, ve o iki gece ve güne mahsus olması, daha evvel ve daha sonra olmaması ve ihtiyacı şedidin tam vaktine muvafakatı, ve miraciye risalesinin burada çoklar tarafından şevk ile kıraat ve kitabet ve neşrine rast gelmesi, ve o iki mübarek gecenin birbiriyle birkaç cihette tevafuk etmesi, ve mevsimi olmadığı halde acip gürültülerle, sönmeyecek maddi manevi zemin gürültüleriyle feryatlarına tehditkârâne, ve teselli darane tevafuk etmesi ve ehli imanın me'yusiyetinden teselli aramalarına ve dalaletin savletinden gelen vesvese ve zafiyete karşı kuvve-i maneviyenin takviyesini istemelerine tam tevafuku ve bu geceler gibi şairi İslamiye'ye karşı hürmetsizlik edenlerin hatalarına bir tekdir olarak kainat bu gecelere hürmet eder. Neden siz etmiyorsunuz diye manasında kesretli rahmetle şairi İslamiyeye karşı hatta semavat ve fezaî alem hürmetlerini göstermekle tevafuk etmesi zerre miktar insafı olan bilir ki bu işte hususi bir kast ve irade ve ehli imana hususi bir inayet ve merhamettir hiçbir cihetle tesadüf ihtimali olamaz demek hakikate miraç bir mucize-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam ve keramet-i kübrası olduğu ve miraç merdiveniyle göklere çıkmasıyla Zât-ı Ahmediye'nin aleyhissalâtu Vesselam semavat ehline ehemmiyetini ve kıymetini gösterdiği gibi, bu seneki miraç da zemine ve bu memleket ahalisine kainatça hürmetini ve kıymetini gösterip bir keramet gösterdi. Duanıza muhtaç kardeşiniz Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Bizim kat'iyen şek ve şüphemiz kalmadı ki bu hizmetimizin neticesi olan Risale-i Nur'un serbestiyetini değil yalnız biz ve bu Anadolu ve alemi İslam alkışlıyor, takdir ediyor. Belki kainat dahi memnun olup Cevi sema ve Feza-i alem alkışlıyor ki üç dört ayda bir yağmura şiddet ihtiyaç varken gelmedi. Yalnız Ankara teslim kararına tevafuk eden leyle gayipteki emsalsiz ve gürültülü rahmetin gelmesi ve Denizli'de mahkemenin bil teslimine karar vermesi, yine leyle Miraç'ta aynen Risale-i Nur'un bir rahmet olduğuna işareten leyle gaybe tevafuk ederek kesretle Melek-i Ra'd'ın alkışlamasıyla ve rahmetin Emir Dağı'nda gelmesi, o teslim kararına tevafuk etmesi ve bir hafta sonra, Demek Denizli'de vekillerimizin eliyle alınması hengamlarında yine aynen Leyle-i Miraca ve Leyle-i Gaybete ederek aynen onlar gibi Şaban-ı Şerifin bir cuma gecesinde kesretli rahmet ve yağmurun bu memlekette gelmesi onlara tevafuklarıyla kat'i kanaat verir ki Risale-i Nur'un müsaderesine ve hapsine dört zelzelelerin tevafuku küreyi arzıca bir itiraz olduğu gibi bu Emirdağ memleketinde dört ay zarfında, yalnız üç Cuma gecesindeki biri leyle gayip ve biri Leyle-i Miraç, biri de Şaban-ı Muazzam'ın birinci Cuma gecesinde rahmetin kesretle gelmesi ve Risale-i Nur'un da serbestiyetinin üç devresine tam tamına tevafuk etmesi, Kürey Havaiye'nin bir tebriki, bir müjdesidir ve Risale-i Nur dahi manevi bir rahmet, bir yağmur olduğuna kuvvetli bir işarettir. Ve en latif bir emare de şudur ki, dün birdenbire bir serçe kuşu pencereye geldi, pencereye vurdu. Biz uçurmak için işaret ettik, gitmedi. Mecbur olduk dedim, pencereyi aç, o ne diyecek? Girdi durdu, ta bu sabaha kadar, sonra o odayı ona bıraktık. Yatak odama geldim. Bu sabah çıktım, kapıyı açtım, yarım dakikada döndüm baktım, Kuddüs, Kuddüs zikrini yapan bir kuşu odamda gördüm, gülerek dedim. Bu misafir ne için geldi? Tam bir saat bana baktı, uçmadı, ürkmedi. Ben de okuyordum, bir saat bana baktı, ekmek bıraktım, yemedi. Yine kapıyı açtım, çıktım, yarım dakikada geldim, o misafir de kayboldu. Sonra bana hizmet eden çocuk geldi, dedi ki, ben bu gece gördüm ki, merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh kardeşi yanımıza gelmiş. Ben de dedim, Hafız Ali ve Hüsrev gibi bir kardeşimiz buraya gelecek. Aynı günde iki saat sonra çocuk geldi, dedi. Hafız Mustafa geldi, hem Risale-i Nur'un serbestiyetinin müjdesini, hem mahkemedeki kitaplarını da kısmen getirdi. Hem serçe kuşunun ve benim rüyamın, hem Kudüs kuşunun tabirini ispat etti ki, tesadüf olmadığını gösterdi. Acaba emsalsiz bir tarzda hem serçe kuşu, acip bir surette, hem kuduz kuşu garip bir surette gelip bakması, sonra kaybolması ve masum çocuğun rüyası tam tamına çıkması, hem Risale-i Nur'un Hafız Ali gibi bir zatın eliyle buraya gelmesinin aynı zamanına tevafuku hiç tesadüf olabilir mi? Hiçbir ihtimali var mı ki bir beşaret-i gaybiye olmasın? Haşiye: Hem bu kuşların Risale-i Nur'la ala kadarlıklarını teyit eden çok emareler var. Ez cümle o kuşların alakadarlığını gösteren mektup Milas'a gittiği aynı vakitte garip bir tarzda Kudüs kuşu o mektubun mealini vaziyetiyle teyit ettiği gibi aynı mektup İnebolu'da geceliğin okunurken büyük bir gece kuşu harika bir tarzda pencereye gelip kanadıyla vurup durup dinlemesi aynı mektup Sava'da okunurken bir defa iki çekirge üstüne gelip durup neticeye kadar durmaları bir defa da serçe ve bülbül kuşları aynı mektubun okunmasında pervane gibi uçup alakadarlık göstermeleri ve Isparta'da Hüsrev'in evinde aynı mektup okunurken bülbül kuşu hilaf-ı adet salona gelmesi, alakadarlığını göstermesi gibi çok emareler bu keramet-i nuriyeyi teyit ediyor. Evet, bu mesele küçük bir mesele değil. Kainat ve hayvanat ile dahi alakadardır. Evet Risale-i Nur serbestiyetinden ben Risale-i Nur'un bir şakirdi olmak itibarıyla kendi hisseme düşen bu kar ve neticeyi binler altın lira kadar kazancım var kanaat ediyorum. Başka yüz binler Risale-i Nur şakirtleri ve Takviye-i muhtaç ehli imanın istifadeleri buna kıyas edilsin. Evet dinin ve şeriatın ve Kur'an'ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hal ve keşfeden ve en muannit dinsizleri susturup ilzam eden ve miraç ve haşr-ı cismani gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur'an hakikatlarını en mütemerrit ve en muannit feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette küreyi arzı ve küre-i havaiyi kendiyle alakadar eder ve bu asrı ve istikbali kendiyle meşgul edecek bir hakikat Kur'aniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır. Elbâkî huve el -baki, Emir Dağı'nda kardeşiniz Sayit Nursi. Risale-i Nur'un kahramanı Hüsrel tarafından kaleme alınmıştır. Bismihi Sübhaneh. Risale-i Nur'un kerametlerindendir ki, Üstadımız radıyallahu an çok defa risalelerde, Ey mülhitler ve ey zındıklar! Risale-i Nur'a ilişmeyiniz, eğer ilişirseniz, yakında sizi bekleyen belalar, sel gibi başınıza yağacaktır." diye, on seneden beri kerratla söylüyorlardı. Bu hususta şahit olduğumuz felaketlerden birincisi, dört sene evvel Erzincan'da ve İzmir civarında vuku'a gelen harekete arz olmuştur. O vakitler münafıklar, besiselerle Isparta mıntıkasında Sava ve Kuleönü ve civarı köylerdeki Risale-i Nur talebelerine iliştiler. 30-40 kadar Risale-i Nur talebelerini, camiye gitmiyorsunuz, takiye giyiyorsunuz, tarikat dersi veriyorsunuz diye mahkemeye sevk etmişlerdi. Cenab-ı Hak, İzmir civarını ve Azerileri ve civarındaki halkı dehşetler içinde bırakan zelzeleler ile, Risale-i Nur'un bir vesile-i def ibela olduğunu gösterdi. Bu zelzelelerden bir hafta sonra, mahkemeye sevk edilmiş olan o kardeşlerimizin hepsi beraat ettirilerek kurtulmuşlardı. İkincisi yine vakit vakit Risale-i Nur talebelerinin arkalarında koşmakta devam eden mülhitler hatta Kur'an ile çocuk okuttuklarını bahane ederek Isparta'da mütevaffa Mehmet Zühtü rahmetullahi aleyh ile Sava köyesinden Hafız Mehmet rahmetullahi aley ismindeki iki Risale-i Nur talebesine hücum etmişler. Nur dersini okuyan çocukları bu iki kardeşimizin evlerinden alınan Risale-i Nur ezaları ile birlikte mahkemeye sevk edilmiş. Merhum Mehmet Zühtü para cezası ile mahkum edilmek istenilmiş. Neticede, Merkezi Erbaa ve Tokat'ta vuku'a gelen ikinci bir korkunç zelzele ile Cenab-ı Hak Risale-i Nur bir vesileyi defi bela olmakla şakitlerine yardım ederek üstadlarının verdiği haberin sıhhatini tasdik etmek için o kardeşimizi berat ettirmiş ve alınan bütün Risale-i Nur eczalarını kendilerine iade ettirmiştir. Üçüncüsü ise, içinde bulunduğumuz Denizli hapishanesindeki musibetin başımıza gelmesine sebep olan o münafıklar, Rumi 1359 senesinde tekrar başta sevgili üstadımız olduğu halde, bize ve Risale-i Nur'a hücum ettiler. Bir kısmımızı Isparta'dan topladılar, bir kısmını Çivril'den Isparta'ya getirdiler. Sevgili üstadımızı da yalnız olarak Kastamonu'dan Isparta'ya sevk ettiler. Daha başka vilayetlerden de arkadaşlarımız Isparta'ya getirilmişti. Ehli garazın ifaline kapılan Isparta adliyesi, Risale-i Nur'un gayesi haricinde bulunan cephelerde bizce manası olmayan ithamlar altında bizi sıkıyordu. Bilhassa kıymetli üstadımızı daha çok tazik ettikleri vakit, üstadımıza lüzumlu lüzumsuz birçok sualler açan Isparta müddei umumisinin bu belalar dediğin nedir diye olan sualine cevaben, evet demiş, zındıklar eğer Risale-i Nura ve şakirtlerine ilişseler, yakında bekleyen belaların hareketi i arz suretiyle geleceğini söylemişti. Daha sonra bizi Denizli'ye sevk ettiler, Kastamonu, İstanbul, Ankara dahil olmak üzere, on vilayetten adliyelere sevk edilen yüzü mütecaviz Risale-i Nur talebelerinin bir kısmı bırakılmış, yetmiş kişiden ibaret olan bir diğer kısmı da, Denizli'de medrese Yusufiye namını alan hapiste bulunuyordu. Bizim bütün müracaatlarımıza sudan cevap veriliyor, sevgili üstadımız daha çok tazlik ve sıkıntı içerisinde yaşattırılıyor, ufunetli, rutubetli, zulmetli, havasız bir yerde bütün bütün konuşmaktan ve temastan men edilmek suretiyle hapsi münferitte azap çektiriliyordu. İşte bu sıralarda Denizli Zindanı'nın bu dehşetli ıstıraplarını geçirmekteydik. Allah'tan başka hiçbir istinadgâhları bulunmayan bu biçarelerin, bir kısmı Kastamonu'dan, diğer bir kısmı İnebolu'dan, diğer bir kısmı da İstanbul'dan henüz gelmemişlerdi. Şubat'anın her köşesinde hak ve hakikat için çırpınan ve saf kalpleriyle necatları için rabb Rahimlerine iltica eden pek çok masumların semavatı delip geçen ve Arş-ı Rahman'a dayanan ahları boşa gitmedi allah zülceler Zülcelal Hazretleri, o mübarek Üstadımızın ıspatada söylediği gibi, masumları cennete götüren, zalimleri cehenneme yuvarlayan dehşetli bir diğer zelzeliği gönderdi. Karşısında Risale-i Nur müdafaa vaziyetinde bulunmamasından, çok haneler harap oldu. Çok insanlar enkaz altında ezildi, çokları sokak ortalarında kaldı. Henüz memleketlerinin hapishanelerinde bulunan kardeşlerimizden, Kastamonu'dan Mehmet Feyzi ve Sadık ve Emin, ve Hilmi ve İnebolu'dan Ahmet Nazif, Denizli hapishanesine sevk edildiklerinde, şu malumatı verdiler. Zelzele tam gece saat sekizde başladı. Bütün arkadaşlar, La ilahe illallah zikrine devam ediyorduk. Zelzele bütün şiddetiyle devam etmekteydi. O sırada hatırımıza geldi, Risale-i Nur'u aşkla ve bir saik ile üç beş defa şefaatçı ederek, Cenab-ı Hak'tan halas istedik. Elhamdülillah derhal sakin oldu. Kastamonu'da ise, o gece kaladan kopan çok büyük bir taş aşağıya yuvarlanarak bir haneyi ezmiş, birçok hanelerde yarıklar, çıkıklıklar olmuş, birkaç ev çökmüş, hükümet binası yarılmış, daha bunun gibi hasarat ve zayiat olmuş. Fakat zelzele her gün olmak suretiyle bir müddet devam etmiş. Tosya'da 1500 ev harap olmuş, ölü ve yaralı miktarı çok fazlaymış. Kargı ve Osmancık tamamen, Ladik ve sair mahallerde zayiat fazla miktardaymış. İnebolu'da bir minarenin alemi eğilmiş, ufak tefek çatlaklıklar olmuş, hasarat ve zayiat olmamış. Ahmet Nazif, Emin, Sadık, Mehmet Feyzi. Üçüncü olan bu hareketi arzdan sonra yine Risale-i Nur'a ve talebelerine ve müellifine hücum eden Ehli i Garaz'ın sözünü dinleyen adliye aynı tarzda bizi sıkmakta devam ediyordu. Zındıka taraftarları, mübarek üstadımızın ihbarları olan ve Risale-i Nur'un büyük kerametlerinden olup zelzeleler eliyle gelen beliyelere ehemmiyet vermek istemiyorlardı. Risale-i Nur'un ilahi ve Kur'ani hakikatlarına karşı cephe alan bu zümrenin başına bir dördüncü tokat daha geldi. Garibi şu ki, biz Şubatın üçüncü günü mahkemeye çağrılmıştık. İstirap ve elemleri içinde yüreklerimizi ağlatan hastalıklı haliyle kendisinden sorulan sorulara cevap vermek için 65 kadar talebesinin önünde ayağa kalkan mübarek üstadımızın cevapları arasında o zındıkların dünyaları başlarını yesin ve yiyecek kelimeleri tekrar tekrar heyeti hakiminin yüzlerine karşı ağzından dökülüyordu. Birkaç defa mahkemeye gidip geldikten sonra 7 Şubat 1944 tarihli İstanbul'da münteşir Hemşehri ismindeki bir gazete elime geçti. Gazete okumaya ve radyo dinlemeye hevesli olmamaklığımla beraber 20. asrın medenileri izleyerek diyerek bugünkü terakkiyatı beşeriyeyi kendilerinden bilen, Allah'ı unutan, ahirete inanmayan insanların başlarına Cenabı Hakk'ın motorlu vasıtalar eliyle nasıl ateşler yağdırdığını o münkirlerin dünkü cennet hayatlarının bugünkü cehennemi halat içinde nasıl geçmekte olduğunu bilmek ve Risale-i Nur'un bereketiyle Anadolu'yu bu dehşetli ateş yağmurundan nasıl muhafaza etmekte olduğunu görmek ve şükretmek haletinden gelen bir merak ile bazı bu gibi havadisleri sorardım ve dinlerdim. İşte bu gazetenin de harp boğuşmalarına ait resimlerine bakıyordum. Nazarıma çarpan büyük yazıyla yazılmış bir sütunda, Anadolu'nun 21 vilayetini sarsan ve Şubat'ın birinci gününün gecesinde sabaha karşı herkes uykudayken vuku'a gelen ve pek çok zayiata mal olan dehşetli bir zelzeleyi haber veriyordu. Derhal Şubat'ın üçünde mahkemede sevgili üstadımızın heyeti hakimeye, zındıkların dünyaları başlarını yesin ve yiyecek diye tekrar tekrar söylediği sözleri hatırladım. Eyvah dedim, Risale-i Nur ıslah eder, ifsat etmez, imar eder, harap etmez… Mes'ud eder, perişan etmez diye söylerken, aksiyle bizi ve Risale-i Nur'u ittiham etmek, Hâlık'ın hoşuna gitmiyor dedim. İşte merkezi Gerede, Bolu ve düzce olan bu kanlı zelzele, Risale-i Nur'un dördüncü bir kerametiydi. Bu gazete şu malumatı veriyor. Ankara, Bolu, Zonguldak, Çankırı ve İzmit vilayetlerinde fazla kayıplar varmış. Gerede'de iki bin ev yıkılmış, yıkılmayan evler de oturulmayacak derecede harap olmuş. Binden fazla ölü varmış. Enkaz altından mütemadiyen ölü çıkartılıyormuş. Düzce'de zarar çokmuş. Ölü ve yaralıların miktarı malum değilmiş. Ankara'da 103 ölü ve bir o kadar da yaralı varmış. Bine yakın ev yıkılmış. Debalhanede iki ev çökmüş. Bazı köylerde sarsıntıyı müteakip yangınlar olmuş. İlk sarsıntı çok kuvvetli olmuş. Sarsıntıyı yer altından gelen bir takım gürültüler takip etmiş. Bolu'dan ve diğer yerlerin köylerinden bir hafta geçtiği halde henüz malumat alınamıyormuş. Diğer bir yerde 200 ev yıkılmış, on ölü varmış. Bolu ile telgraf ve telefon hatları kesilmiş. Zelzele mıntıkasında şiddetli bir kar fırtınası hüküm sürüyormuş. İzmit'te zelzele olurken şimşekler çakmış, şehir birkaç saniye aydınlık içinde kalmış. Birçok yerlerde halk çırılçıplak sokaklara fırlamış. Dünyanın bütün rasathaneleri bu büyük Anadolu zelzelesini kaydetmiş. Bir İngiliz rasathanesi, sarsıntının çok harap edici olduğunu bildirmiştir. Sinop'ta aynı günde çok korkunç bir fırtına olmuş, gök gürültüleri ve şimşeklerle gittikçe şiddetini arttırmıştır. Daha sonra başka bir gazetede tamamlayıcı ve hayret verici şu malumatları gördüm. Zelzeleden evvel kediler, köpekler üçer beşer olarak toplanmışlar, düşünceli, hüzünlü gibi alık alık birbirine bakarak bir müddet beraber oturmuşlar, sonra dağılmışlar gerek zelzele olurken ve gerekse olmadan evvel ve olduktan sonra da, bu hayvanlardan hiçbiri görünmemiş, kasabalardan uzaklaşarak kırlara gitmişler. Bir garibi de şu ki, bu hayvanlar isyanımızdan mütevellit olarak, başımıza gelecek felaketleri, lisan-ı halleriyle haber verdiklerini yazıyorlar da, biz anlamıyoruz diyerek taaccüp ediyorlar. İşte Üstadımız Bediüzzaman, Uzun senelerden beri zındıklar Risale-i Nur'a dokunmasınlar ve şakiretlerine ilişmesinler. Eğer dokunurlar ve ilişirlerse yakından bekleyen felaketler onları yüz defa pişman edecek diye Risale-i Nur ile haber verdiği yüzler hadisat içinde işte zelzele eliyle doğruluğunu imza ederek gelen dört hakikatli felaket daha. Cenab-ı Hak bize ve Risale-i Nur'a taarruz edenlerin kalplerine iman ve başlarına hakikati görecek akıl ihsan etsin. Bizi bu zindanlardan, onları da bu felaketlerden kurtarsın. Amin. Mevkuf Hüsrev.